Radyo tiyatrosu. İnayet Emre. Yazan Tayfun Türikli. Yöneten Metin Çoban. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: İsmail Erhan Bir, Yılmaz Metin Serezli, Ses Zehni Göktay, Suna Ayşegül Yalçın, Doktor Erhan Dilligil, Meral Uğur Altıntak, Emlakçı Simon Ekrem Dümer, Polis Ersun Kazançel, Komiser Metin Cengiz Keskin Kılıç, Erol Rıdvan Çelebi, Serpil Bilden Balçın, Cemil Atacanar Seven, Kapıcı Yavuz Şeker, Kerim Metin Çeliker, Kemal Hakan Altınel. İsmail Ben gelinceye kadar öğrencileri sen çalıştır Peki efendim Alo Yılmaz Bey ile mi görüşüyorum Evet Yılmaz Samber değil mi Evet ben Yılmaz Samber Judo ve karate hocası yani Evet ben Judo hocası Yılmaz Samber ne istiyorsunuz Size nişanlınızdan söz etmek için Telefon ediyorum Nişanlımdan mı dediniz Evet Nişanlınız sizin sandığınız gibi bir kadın değil Yılmaz Bey. Ne demek istiyorsunuz? Söylediklerim gayet açık ve anlaşılır. Fakat anlamıyorum. Anlamaya çalışın Yılmaz Bey. Nişanlınıza olan aşkınız sizin gözlerinizi kör etmiş. Dönüp şöyle etrafınıza bir bakın çok şeyler göreceksiniz. Neler saçmalıyorsunuz Allah aşkına. Bu yaptığınız çok kötü bir şaka. Şaka yapmıyorum Yılmaz Bey. Sizin nasıl bir adam olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Bu yüzden de nişanlınızı öldüreceksiniz <gülüyor> Evet Yılmaz Bey Nişanlınızı öldüreceksiniz Allah kahretsin Kimsiniz? adınız nedir Bir dost Yılmaz Bey Sadece bir dost Nişanlım Olamaz Telefonada muhakkak birinin biriydi Ne istiyorsun <gülüyor> ...niçin nişanlımı öldürecekmişim. Suna dünyanın en temiz... ...en güzel ve en sadık kızıdır. Allah kahretsin... ...o telefon sinirlerimi bozdu. Ya ama... ...Suna nerede şimdi? Neredeyse akşam olacak... ...daha telefon bile etmedi. Sakın... ...sakın... Oh, ...deli olma Yılmaz... ...deli olma... Alo kimseniz? Benim canım Suna. Suna neredesin nereden telefon açıyorsun? Tiyatrodaydım sevgilim. Nefis bir piyes seyrettim. Gelince anlatırım. İyi Ama sesin bir tuhaf geliyor. Bir aksilik mi oldu yoksa? Ee, şey yok canım. Biraz yorgunum da. Peki öyleyse birazdan görüşürüz sevgilim. Tiyatrodaymış. Oysa gideceğini söylememişti. Belki de aniden karar verdi. İyi ama kiminle gitti tiyatroya? Sonra... ...Suna'nın arkadaşları kimler? Lanet olası telefon aklımı başımdan aldı. Oysa Suna nişanlandığımızdan... ...bu yana arkadaşlarıyla sinemaya da tiyatroya da giderdi. Sevgilim, sevgilim. Ah, Aman görme Salon ağzına kadar doluydu Doğrusu piyesin yazarına bravo Nefis bir dramdı Tiyatroya kiminle gittin suna? Mehpareyle Tanımıyorum Seramikçidir Hı, onunla tanışmadın ki Öyle mi? Yılmaz bugün sende bir gariplik var Nişanlandığımızdan anlandığımızdan bu yana ilk kez bana nerede olduğumu arkadaşlarımı soruyorsun? Bir şey mi oldu? Hı, yok canım biraz sinirlerim bozuk da Giliyor musun bugün seni çok özledim Ben de öyle sunum Günaydın İsmail Günaydın Bugün biraz geciktiniz efendim Eh malum yol uzun Arayan soran oldum mu beni ee, Size sadece bir mektup var İşte buyurun Teşekkür ederim ee, Sen öğrencileri çalıştırmaya devam et Ben odama geçiyorum Peki efendim Bakalım kimden gelmiş Yılmaz Bey Size gözünüzü dört açmanızı söylemiştim Laflarımı kulak arkasına atmayın Şimdi size nişanlınızla ilgili bir bilgi vereceğim Nişanlınız doktor muayenesi sonucu Evlendiği takdirde çocuğu olamayacağını söylemişti size Bir düşünün Oysa siz çocukları çok seversiniz değil mi Kolayı var Aile doktorunuzu arayıp gerçeği ondan öğrenin Bana hak vereceksiniz Yılmaz Bey ve tekrar ediyorum nişanlınızı pazartesi akşamı saat sekizde öldüreceksiniz İmza bir dost Allah <gülüyor> cezasını versin Deli midir nedir beni zorla katil yapacak sonunda Doktoru aramalıyım Doktor Ömer Bey ile mi görüşüyorum Evet Doktor ben judo hocası Yılmaz Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Estağfurullah Yılmaz Bey Buyurun sizi dinliyorum Şey size nişanlımdan Suna'dan bahsetmek istiyorum doktor Hayrola ne oldu Suna Hanım hasta mı yoksa Hayır efendim O halde ee, Şey nasıl anlatsam bilmem ki Nişanlım geçenlerde size muayeneye gelmişti. Bu muayenenin sonucunu söyler misiniz doktor? Benim için çok mühimdir. E, tabii. Nişanlınızı çok saatli bulmuştum. Evlendiği takdirde rahatlıkla çocuk sahibi olacağını da müjdelemiştim kendisine. Ama ona çocuk sahibi olamayacağını söylemediniz mi? Kim? Ben mi? Şey, özür dilerim doktor. Suna öyle söylemişti de. Bir yanlışlık olacak sanırım. Kendisine çocuk sahibi olabileceğini söylediğim zaman... ...hem sevindi hem de üzülmüştü. Zira sizin çocukları sevmediğinizi söylüyordu bana. Kim? Ben mi çocukları sevmiyormuşum? Nişanlınız öyle söylemişti. Ha. Açıklamalarınız için teşekkür ederim doktor. Ayrıca bu konuşmanın ikimiz arasında kalmasını rica edeceğim. Tabii hiç kuşkunuz olmasın. Aman tanrım. Yoksa suna... Fakat olamaz Bütün bunlar doğru olamaz Tanrım çıldırmak üzereyim ee, Buyurun Judo salonu Ben öğretmen Yılmaz <gülüyor> Selam hocam Uyarılarımı dikkate aldınız mı Allah'ın cezası adam Ne istiyorsun bizden kimsin Sinirlenmeyin Yılmaz bey Ben sizin iyiliğinizi isteyen Bir dostum İyiliğimi istediğin için mi bana cinayet işlettireceksin Size sadece nişanlınıza inanmamanızı söylüyorum Sanırım aile doktorunuzdan gerçeği öğrenmişsinizdir Kısa keste ne istediğini söyle Size küçük bir bilgi daha vereceğim Banka hesaplarınıza bir göz atın Banka hesaplarımdan size ne? Oldukça ilginç şeylerle karşılaşacaksınız Kalleş aşağılık herif Unutmayın Pazartesi akşamı saat sekizde nişanlığınızı öldüreceksiniz Seni adi alçak herif Karşıma çık ben Merhaba Kemal Bey Ho oh, merhaba Yılmaz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizden bir ricam olacaktı. Buyurun hocam. Size nasıl yardım edebilirim? Nişanlım Sunay'la müşterek bir hesabımız olacaktı. Evet efendim hatırlıyorum. Hesabımızda ne kadar paranın kaldığını öğrenmek istiyorum. Banka cüzdanım evde kaldı. Aylardır hesaba göz atamadım da. Tabii efendim şimdi bakın. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, üzgünüm ama Hesabınız dün kapatılmış. Nasıl? Kapatılmış mı dediniz? Evet. Nişanlınız hesabı son kuruşuna kadar çekmiş. Haberiniz var sanıyordum. Evet. Anlıyorum. Teşekkür ederim Kemal Bey. Nasılsınız Yılmaz Bey? Bankamıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Serpil Hanım. Nişanlımla olan müşterek hesabımızda ne kadar para kaldığını öğrenmek istiyordum e, Fakat Suna hanım dün hesabınızı olduğu gibi kapattı Kapattı mı? E, parayı çek olarak mı aldı? Hayır efendim nakit olarak e, Biliyorsunuz hesabınız müşterekti Nişanlınız size sormadan para çekebilirdi oh, tabii, tabii çekebilir e, Seyahatten henüz döndüğüm için haberim yoktu Teşekkür ederim Serpil hanım Rica ederim efendim vazifemiz Alo, Bay Simon'la mı görüşüyorum? Emlakçı Simon. Ha, evet, benim. Buyurun. Bay Simon, ben judo hocası Yılmaz Sander, hatırladınız mı? Geçen yıl sizden bir ev satın almıştık. Ha, nasıl hatırlamam Yılmaz Bey, nasıl hatırlamam. Ama çok yazık ettiniz o evi ucuza satmakla. Satmak mı? Anlayamadım Bay Simon. İki yüz bin lira lafı mı olur canım? O kadar ucuza gitti ki. Herhalde paraya ihtiyacınız vardı. Benim mi? Evet. Nişanlınız öyle söyledi. Ben de satmak zorunda kaldım. Ah, e, tabii ev nişanlımın üzerinde olduğundan dilediği fiyata satabilir. Evet ama çok ucuza itti canım. Esas değerini çok altında sattık. Nişanlınız olacak bayan sizin nakit paraya ihtiyacınız olduğunu söyledi. Öyle mi? Haberiniz yok muydu? Ha, tabii tabii haberim olmaz olur mu hiç? Nişanlım hiçbir şey saklamaz benden. Emirleriniz olursa yine bekleriz efendim ee, Cinayet masası şefi Metin Bey'i görmek istiyorum Karşıdaki o da efendim Teşekkür ederim Merhaba komiserim Ooo Yılmaz Hangi rüzgar attı seni buraya Görüşmeyeli uzun zaman oldu değil mi Evet evet Kora Harbi'nden bu yana Yıllar geçti Yılmaz Öyle oldu Metin Gazetelerde sık sık ismine rastlıyorum Ünlü judo hocası Yok canım gazetelerin şişirmesi Bu arada nişanlandığını da duymuştum Sanırım ismi Sunay'dı değil mi Evet Başım dertte Metin Anlayamadım Benim ve Sunay'ın başı dertte Niye ne oldu ki mutlu değil misiniz ...bir zamanlar mutluyduk. Ya şimdi? Şimdi mutlu değil misiniz? Sanırım beni terk edecek Metin. Bu yüzden de bana yardım etmeni istiyorum. Devam et Yılmaz. Nişanlımın benden ayrıyken neler yaptığını... ...öğrenmek istiyorum Metin. Hayatında benden başka erkek var mı yok mu... ...bilmek istiyorum. Ya varsa Yılmaz? Hayatında senden başka bir erkek varsa? Eğer varsa bul onu Metin. Soruma cevap vermedin Yılmaz. Ya varsa... Bilmiyorum yazık ki bilmiyorum Bak Yılmaz Seni iyi tanırım nasıl hareket edeceğini Kestirmek benim için kolay Sen nazik olduğun kadar sert ve kıyıcı Olabiliyorsun Detektifler gibi konuşuyorsun Metin Pek çok katil gördüm bu işle Yılmaz Beni buraya tahlil et gelmedin Metin Bana yardım etmeni istiyorum senden Sakin ol Yılmaz Sana yardım edeceğim ama daha önce bana söz vermelisin Benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın Tamam Metin tamam Bir şey daha var Silaha sarılmak yok anlaşıldı mı? Kore'de düşman muhafızını nasıl öldürdüğünü gördüm. Hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Ama ben hatırlıyorum Yılmaz. Seni süngüledi diye bir gece yarısı alaydan kaçıp... ...düşman hatlarını yararak... ...hayatını özgürlüğünü tehlikeye atıp... ...o muhafızı öldürmüştün. O ölümü hak etmişti. Dinle. O zaman savaştaydık. Şimdi ise barıştayız. Kimseyi öldüremezsin. Engel olurum sana. Neyse... Şimdi her şeyi anlat bana Anlatacak bir şeyim yok Neden Bu tamamıyla özel bir mesele komiser Kim bilir Belki de sana gelmekle hata ettim Buyurun Kim dediniz bir dakika efendim. Yılmaz Bey sizi istiyorlar. Kimmiş? Nişanlın mı? E, hayır bir bey. Peki. Beni yalnız bırak. Buyurun. E, nasılsınız hocam? Gene mi sen alçak herif? <gülüyor> Sinirlenmeyin Yılmaz Bey. Nişanlınızın hayatında sizden başkaları da var. Yalan. Yalan söylüyorsun. Hayır. Gerçeği söylüyorum. ...nişanlınız Sunan'ın Erol adında bir aktörle ilişkisi var. Bir aktörle mi? Evet. Oldukça da genç. Uzun zamandan beri onun evinde buluşuyorlar. O aktörün adresini ver bana. Lanet olası herifin verdiği adresi bu olacak. Görelim bakalım şu aktör bozuntusunu. Geldim. Buyurun. Kim aradınız? Erol sen misin? Evet efendim benim. Ee, bir şey mi istediniz? <gülüyor> hey, ne oluyor izinsiz evime giremezsiniz. Çok konuşma delikanlı. Kapıyı kapat da seninle biraz muhabbet edelim. Kapat şu kapıyı. Kimsiniz benden ne istiyorsunuz Seninle bir kadın hakkında konuşacağım delikanlı Bir kadın mı Evet. Adı Suna Güzel bir kızdır Epeydir onunla berabermişsiniz ee, şey, Size ne neden sizi ilgilendiriyor Soru sorma Sen benim sorduklarıma cevap ver Ne zamandan beri tanıyorsun Suna'yı Birkaç aydan beri Haftada bir iki sefer burada buluşuruz Sen ne iş yaparsın Tiyatro oyuncusuyum O kadının sana hiç para verdiği oldu mu Konuş Hayır Yalan söyleme. Hiç para vermedi mi? Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Aa, bana bakın canımı sıkmaya başladınız. Gidin evinden, Yoksa polise telefon edeceğim. Önce bildiklerini söyleyeceksin. Bana. Sonra gideceğim buradan. Vurmayın. Vurmayın. Ne öğrenmek istiyorsunuz benden? Sunan'ın senden başka kimlerle ilişkisi var? Bilmiyorum. Bana bak canını yakmadan bütün bildiklerini söyle. Yoksa karışmam. Durun vurmayın. Bir de... Bir de... Kerim var Bazen onunla da buluşuyor Kim bu Kerim Belalı herifin tekidir kulüp işletir O Kerim denen adam Sunay'la nasıl tanıştı Sunay'la beraber birkaç kere oraya gitmiştik Orada tanıştılar Sonra da arkadaşlıklarını ilerlettiler Anlaşıldı Bana bak aktör bozuntusu Ağzını açmayacaksın anlaşıldı mı Kimseye bir şey söylemek yok Ha Unutmadan söyleyeyim bir daha Sunay'ı da görmek yok Artık tamam, unut onu Kimsiniz siz? Sunay'la niçin bu kadar ilgileniyorsunuz? O kadın benim nişanlımdır Yılmaz Efendim Merak etme Cemil anlayışlı adamdır Geciksek de kusurumuza bakmaz Seni düşündüğüm için söylüyorum sevgilim Gecikip de en yakın arkadaşımla aranın açılmasını istemem Tamam tamam hazırım işte Alo Hocam iyi akşamlar Keremizsen ne istiyorsun Nişanlınıza hediye ettiğiniz o değerli tabloyu hatırlıyor musunuz Evet ne olmuş Nişanlınız o tabloyu sattı Yılmaz Beyim Sattı mı? Yalan söylüyorsun aşağılık herif. Bir gün seni bulacağım elbet. Biliyorsunuz ki bugüne kadar söylediğim her şey apacık ortadaydı. Nişanınız o tabloyu 30 bin liraya sattı. <gülüyor> Benden söylemesi Şimdilik hoşça kalın. Telefon eden kimdi sevgili? Tanımazsın. Çok sevgili bir dostumuz. Ah nasıl? Güzel miyim? Güzelsin. ...hem de çok güzelsin. Hmm, teşekkür ederim. Oh, hazırsan gidelim. Ee, sahi soracaktım da unuttum suna. O salondaki tablo nerede sevgilim? E, tablo mu? Evet, e, geçen yıl müzayededen satın almıştık hani. Aa, sana söylemeyi unuttum. Ben, e, tabloyu bir arkadaşımın açtığı sergiye gönderdim. Önümüzdeki hafta iade edecek. Öyle mi? E, artık hazırsan gidelim Yılmaz. Aa, tabii içeriz Meral'cığım. Oldu. Sonra sen benimle geldin... ...yine oh. aldığım elbiseleri göstereyim sana. Bırakalım erkekleri kendi haline. Kim bilir ne güzel şeylerdir şekerim. Yılmaz. Evet Cemil. Senin bir derdin varmış gibi geliyor bana. Ha bunu da nereden çıkardın bir şeyim yok. Benden saklama Yılmaz. Ben senin en yakın arkadaşınım. Derdini bana açabilirsin. Hiçbir şeyim yok Cemil. Sadece yorgunum. Biliyorsun öğrencilerle uğraşmak kolay değil. Ee çalışmalarda çok güç sarf ediyorum. Evet ama sen bu işi yeni yapmıyorsun ki. Sana inanmıyorum Yılmaz. Eğer bir sırrın varsa gizleme benden. Belki yardımcı olabilirim. <gülüyor> Dinle Cemil, hiçbir derdim yok tamam mı? Evet ama Yılmaz Bey özür dilerim. Sizi telefondan istiyorlar. Beni mi? Peki, peki şimdi geliyorum. Allah Allah. Burada olduğumu bilen kimse yok ki. Acaba kim arıyor? Eee ee, buyurun ben Yılmaz İyi akşamlar Yılmaz Bey Evet Sen misin gene Yarın pazartesi hatırlatmak isterim Ne olmuş pazartesi ise Unutmayın yarın gece 8'de Nişanlınızı öldüreceksiniz Bu gece nişanlınızla Birlikte olacağınız son gecedir Uş şağlık herif Seni bulacağım Nişanlınız bütün parayı Bir banka kasasında saklıyor Kasanın anahtarı da kendisinde. Onu öldürmeden anahtarı ele geçirin bari. Bunları bana niye anlatıyorsun? <gülüyor> Günün birinde karşılaştığımız zaman oturup anlatırım size her şeyi. İnşallah. Karşılaşacağımız o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ama konuşmamıza fırsat vermeden geberteceğim seni. Dinleyin. 8'e doğru kapınız çalınacak ve bir telgraf gelecek nişanlınıza bu telgrafta Ankara'daki bir akrabasının öldüğü yazılı olacak devam et ve nişanlınız bu ani ölüme gitmek için aceleyle bavulunu hazırlayarak bankaya gidecek ve parayı alarak sizi terk edecek duyuyor musunuz beni işte nişanlınızın planı bu doğrusu ustaca tertiplenmiş bir oyun Evet ama siz bu oyuna gelmeyeceksiniz ve nişanlınızı öldüreceksiniz. İyi ama neden şimdi değil de ille yarın gece öldüreceğim nişanlımı? Çünkü onu seviyorsunuz. Ona hala çılgınlar gibi aşıksınız. İçinizde en ufak bir şüphe kalmaması için yarın akşamki telgrafı da bekleyeceksiniz. Beni iyi tanıyorsun. Evet ama nişanlınızı da iyi tanıyor. Sizden korktuğu için planını gayet hazırladı. İşte bu kadar. Bugün günlerden ne? Pazartesi sevgilim. Bir şey mi verdin? Yok. Yo. Ne olacaktı ki? Günleri de unutmuşum artık. Son günlerde çok çalışıyorsun sevgilim. Sonra çok da sinirli oldum i̇şte Fazla çalışmaktan olacak Saat kaç Suna? 8'e 20 var şekerim Mutlu musun Suna? Tabi Sana yeterince sevgi verebiliyor muyum? Niçin soruyorsun Yılmaz? Seni ha? sevdiğimi iyi bilirsin Biliyorum Suna Kusura bakma bu gece bende garip bir hal var o, Sinirlisin Şu çalışmalarına biraz ara versen de Dinlensen çok iyi olacak Haklısın Evlenip bir seyahate çıksak Değişik ülkelere gitsek Ne dersin sevgilim Tabi tabii Gideriz çok iyi olur Saat kaç oldu Sekize on var Niçin durmadan saati soruyorsun Beklediğin biri mi var Yok canım kim olacak Öyle sordum işte Ah Hadi Suna balkona çıkıp biraz orada oturalım A, Balkona mı? Neden? Burası oldukça sıcak sıkıldım oturmaktan Ama dışarısı da serin sevgilim Hem rüzgar da çıkmış Sen istersen gelme ben çıkıyorum Fikrini değiştirecek olursan gelirsin Bugün pazartesi Ve saat neredeyse sekiz olacak Tanrım inşallah yanılırız O telgraf gelmez ve Suna da beni terk etmez Böylelikle onu, onu çünkü onu gerçekten seviyorum. Yılmaz, yılmaz. Buradayım Suna. Bir şey mi oldu? Ah, üzücü bir haber aldım az önce. Teyzelerimden biri ölmüş. Telgraf geldi şimdi. Ya öyle Gerçekten üzüldüm. Hani senin küçükken büyüten o kırsaçlı teyzemiydi? Oh, evet sevgilim o. Mübecel teyzem. Hemen gelmemi istiyorlar cenazeyi kaldıracaklarmış Demek hemen gitmek istiyorsun Evet Yılmaz cenazeye yetişmem gerekiyor Kes şu ağlamayı artık Suna oyun bitti Anlayamadım Yılmaz Anlaşılmayacak bir şey yok Kasanın anahtarını ver ama Sevgilim Kasanın ben... anahtarı dedim Suna Aha. Anahtar anahtarı ver bana Yılmaz rica ederim ben. Ama... Resil kadın her şeyi ah. biliyorum Dostunu bankadan çektiğin yüz binlerce lirayı sattığın tabloyu evi her şeyi biliyorum. Demek. Bu gece beni terk edeceğini bile biliyorum. <gülüyor> Anahtar nerede bana... Suna? Söyle yoksa öldüreceğim seni. Çantam, Ç çantamda. Neden yaptın bunu bana Suna? Neden? Yılmaz, Yılmaz bırak beni gideyim. Her şeyi, her şeyi geri vereceğim sana. Yemin ederim ki vereceğim. Artık bana geri verebileceğim bir şey kalmadı. Her şeyi hepsini aldın benden. İçimde kalan iyilik duygularını bile alıp götürdün. Bırak beni bırak da gideyim. Sana her şeyi verdim. Daha fazlasını isteseydin gene de verirdim. Oldu bir kere şeytana uydum. Yaşamayı seviyorum. Hayatı seviyorum. Öldürme beni bırak da yaşayayım. Git bana anahtarı getir ve sonra da defol. Çabuk. Fikrimi değiştirmeden anahtarı getir ve git. İçeride çantamda. Alıp Alıp getireyim. Suna, Suna ne oldu? Suna, Suna, Suna ne oldu sana? Ben bir başıma vurdu. Konuşma, konuşma, çok kan kaybediyorsun. Demir çubukla başını Ay, yarmışlar. Ben, ben cezamı çekiyorum, anahtar. Chal Yalvarırım konuşma Suna. Şimdi hastaneye götüreceğim seni. Çok cevmez. Bırak artık. Bırak beni. Em, anahtarı da aldılar. Ah. Bulurlar. Ben seni seviyorum. Ah. Ah. Suna, Suna. Tanrım. öldü. Alo, kimsiniz? Nişanlınızı öldün mü Yılmaz Bey? Sen, sen aşağılık Allah'ın cezası. Yakındır karşılaşmamız. Onu niçin öldürmediniz? Neden nişanlınızı öldürme işini bana yüklediniz? Demek ki sen öldürdün. Elbet elime geçireceğim seni. Bir sabah olmadan yakalayacağım. Yemin ederim yakalayacağım ve öldüreceğim seni <gülüyor> Sanmıyorum Ömrünün geri kalan kısmını Sen dört duvar arasında geçireceksin Ölüme geçireceğim seni Hiçbir kuvvet buna engel olamayacak Kapana kısıldın arkadaş Birazdan komiser arkadaşın Ellerine kelepçeyi geçirecek Onun bu işte ne ilgisi var Biraz önce onu arayarak Cinayet işlediğini ihbar ettim. Senin alçakına musuz rezil herif. Ee, eh, dünya hali bu işte. Suç sizde, para bende kalacak. Siz cezanızı çekerken, ben de <gülüyor> neyse. <gülüyor> Bir daha görüşmemek üzere. Hoşça kal dostum. Kaçmalıyım yoksa yakalanacağım. Yerinden kumıldama Yılmaz. Metin. Ne istiyorsun benden? Nişanlının cesedi nerede? Yatak odasında. Ama onu ben öldürmedim Metin. Bütün katiller aynı şeyi söyler Yılmaz. Neyle öldürdün onu? Ben öldürmedim diyorum sana inanmıyor musun? Sana önceden söylemiştim Yılmaz. Benimle işbirliği yapmadan harekete geçmediği. Oysa sen beni dinlemedin ve... Hayır Surayı ben öldürmedim. <gülüyor> Öldüremedim. Çünkü onu seviyordum Katil sana telefonla cinayeti ihbar eden adamdır Sana inanacağımı mı sanıyorsun Yılmaz? İster inan ister inanma nişanlı mı ben öldürmedim Belki de doğru söylüyorsun ama Gene de seni cinayet suçundan tutuklamak zorundayım Yılmaz Hayır dinle beni Metin Bana bir şans tanı Bir fırsat ver temize çıkmam için bütün istediğim nişanlımı öldüren katili yakalamak Eğer dediğin gibi gerçekten suçsuzsan Bu işin soruşturmasını polise bırak Hayır O alçak herifi ben yakalamak istiyorum Onun da kişisel hesabım var benim Önüme düş Yılmaz. Gitmeliyiz artık Bak Metin, Bak dinlen. Biz seninle iki eski arkadaşız Savaşın en kızgın anında bile birbirimizden ayrılmadık Bana bu fırsatı tanın Olmaz dedim Yılmaz Vakit bir hayli geç oldu Merkeze gidelim orada konuşuruz Günah benden gitti arkadaşım. Hey, hey ne yapıyorsun? Delirdin mi? Kusura bakma dostum. Canın acıttıysan bağışta beni. Aman mecburdum. Delirmişsin sen. Tabanca benim elimde Metin. Şimdi kıpırdamadan olduğun yerde kal. Kaçamazsın Yılmaz. Eninde sonunda yakalayacağım seni. Merak etme. Gönüş inceye kadar gerçek katili yakalayamazsam... ...gelip kendim teslim olacağım. Delilik ediyorsun bu işi bize bırak dedim... Yoksa bize güvenmiyor musun? Bu güven meselesi değil Metin. O alçak bana hayatımızın zindan etti. Onu yakalayacağım ve... Ve öldüreceksin değil mi? Sakın öyle bir şey yapayım deme. Hayır. Onu sana canlı teslim edeceğim. Tabancanı aldığım için bana kızma. Şimdi gidiyorum ve Samali'nin katili bulamazsam gelip teslim olacağım. Dinle Yılmaz. Hoşça kal dostum. Kapıyı üzerine kitleyeceğim için özür dilerim. Bir şey mi istediniz? Erol Bey'i arıyordum. Şu anda sahnede prova yapıyorlar. Göremezsiniz. Öyleyse beklerim. Soyun mu odası nerede? İleride üç numaralı oda. Koridorun sonundaki. Teşekkür ederim. Burada otur. Hayır, Aktör dostumuzun herhalde bize anlatacağı bazı şeyleri vardır. Belki de burada bir şeyler bulabilir. İşte aktörün telefon defteri. Defterde kimlerin atları yok ki İşte en başta nişanlımın telefonu Sonra arkadaşım Cemil'in Ah Judo karate hocası İsmail'in bile telefonu var burada İşte en sonunda da Kulüpçük Kerim'in telefonu Bir de not var ah, Tanırım şu nota bak Pazartesi sekizden sonra Kerim'e telefon et Vay canına İşler baya karışıyor sen ne kimsin? O ne arıyorsun? Sakin ol. Beni tanımadın mı? Siz? Sizin ne işiniz var burada? Bağıracak olursan gebertirim seni. Fakat, fakat benden ne istiyorsunuz? Beni karşında bulacağını hiç sanmıyordun değil mi? Belki de beni içeride zannediyordun. Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum. Biraz önce not defterini karıştırıyordum burada. Bir not gördüm. Pazartesi 8'den sonra Kerime telefon et. Ne demek bu? Hiç. Bir, bir, bir şey değil. Yemin ederim seni ki... Ne adi rezil herif. Ah, ah, vurmayın Yalan söyleme bana Nişanlın öldürüldükten sonra Kerim'e telefon açacaktın değil mi Konuş yoksa ellerimle boğarım seni Ne Nişanlınız öldürüldü mü Öldü mü Be Benimle ilgisi ne Sahnede rol kesmiyorsun aktör bozuntusu Benimle adam gibi konuş her şeyi anlat bana Size gerçeği söylüyorum Hiçbir şeyden haberim yok benim Neden kulüptü Kerim'e telefon edecektin söyle Neden B Bırak Bırak beni anlatacağım. Söyleyeceğim her şeyi. Bırak boğuluyorum. Konuş bakalım. <gülüyor> Kerim, Kerim o saatlerde telefon açmamı söylemişti. Başka? Sonra, sonra suna şerit terk edecekti. Nişanlım kiminle kaçacaktı? Konuş! Kerim'le birlikte kaçacaklardı. Çünkü onun yanında kendisini emniyette hissediyordu. Emniyette mi? <gülüyor> evet. Evet, Sura senden korkuyordu. Bu sebeple de Kerim'e sığındı. Ve Kerim onu benden koruyacaktı. Ha? <gülüyor> Kerim belalı herifin biridir. Adamları da vardır. Göreceğiz bakalım ne kadar belalı olduğunu. Gece sona ermeden onu da ziyaret edeceğiz. Bunları anlattığım ona söylemeyin. Yoksa beni öldürür. Erol Bey sıramız geldi. Evet. Sizi bekliyorlar. Tamam, tamam. Geliyorum. Bir sorun daha var. Cinayet saatinde bizim orada mıydın? Evet. Peki saat tam sekizde bizim apartmandan çıkan birini gördün mü? Gördüm. Kimdi? Apartmandan çıkan kimdi? Çabuk söyle. Cemil Beydi. <Gülüyor> Kim o kimsiniz Benim İsmail Yılmaz ha, Bir dakika efendim açıyorum Buyurun efendim Hayrola gecenin bu saatinde önemli bir şey mi oldu İçeri girebilir miyim İsmail Tabii buyurun şöyle Pardesünüzü de çıkartın ee, Hayır İsmail çok kalacak değilim sana bazı şeyler sormaya geldim Buyurun sorun Aktör Erol'u ne zamandan beri tanıyorsun Erol'u mu Evet Niçin sordunuz efendim Bak İsmail fazla vaktim yok Sorduklarıma hemen cevap ver. O aktörü ne zamandan beri tanıyorsun? Bir zamanlar ben de tiyatroda çalışıyordum. Oradan tanırım. Güzel. Bir soru daha. O zamanlar üzerine durmamıştım ama şimdi gerekti. Seni benim judo salonuna hoca olarak almak için kim tavsiye etmişti? Cemil Bey. Sizin en yakın dostunuzdu. O tavsiye etmişti. Cemil'i nereden tanıyordun? Ben onu... Cemil Bey e... Bana bak İsmail yalan söylemeye kalkarsan perişan ederim seni ver bana Yakamı bırakın benden ne istiyorsunuz Nişanlım Suna bu gece öldürüldü Polis beni katil sanıyor Anlıyor musun kendimi temize çıkarmak zorundayım e, Ne söylüyorsunuz Suna hanımı mı öldürdüler Evet görüyorsun ya zor durumdayım Cemil Niçin seni bana tavsiye etti Peki madem öyle söyleyeyim Sizin telefon konuşmalarınızı dinlemem ve Kendisine rapor etmem için Telefonlarımı mı dinleyecektin? İyi ama niye? Bilmiyorum özel bir meseleymiş Size yardım etmek istiyormuş Bak, Kahretsin Peki o aktörün bu işle ilgisi ne? Beni işe alması için Cemil Bey'e o rica etmişti Anlıyorum Anlıyorum oh, Doğrusu hiçbir şey anlayamıyorum Sakin olun Bir şey, bir şeyler içmek ister miydiniz? Hayır hayır hemen gitmek zorundayım Saatlerim sayılı sıra Gecenin bu saatinde nereye gideceksiniz? Cemile Arkadaşım Cemile Suna öldürüldü mü dedin Yılmaz Evet Cemil Polis de peşimde İyi ama onu sen öldürmedin ki Eminim bundan Herkes senin gibi düşünmüyor dostum Sana nasıl yardım edebilirim Yılmaz bazı şeyleri açıklayarak Cemil Mesela o judo hocası İsmail'e Niçin telefonlarımı dinlemesini söyledin Fakat e, niyetim kötü değildi ki Bazı sebepler yüzünden böyle yapmam gerekliydi Ne gibi sebepler bunlar Bana her şeyi anlat Cemil e, Sakin ol e, Yılmaz Sakin ol Telefonların dinletmemin suna ve benimle ilgisi vardı Anlayamadım e, Şey sen e, Sen bir keresinde seyahate çıkmıştın Yılmaz işte o zaman Suna ve ben... Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yemin ederek bir sonradan çok vicdan azabı şeklim Yılmaz. Evet. Ee, devam et, devam et. O, o, o, o olaydan sonra biri telefon açtı bana. Adı Erol'muş. Tiyatroda oynuyormuş. O gece aramızda geçenleri nasılsa öğrenmiş... ...ve bana şantaj yapıyordu. 10 bin lira vermediğim takdirde... ...her şeyi karıma ve sonra da sana anlatacağını söylüyordu. Nasıl öğrendiğini bile bilmiyordum. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok... Suna söylemiştir Çünkü nişanlım o adamın arkadaşıydı Ona istediği parayı verdim Korkuyordum Daha doğrusu senden utanıyordum Yılmaz Peki ya judo hocası İsmail? Onu işe aldırmam için Erol baskı yaptı bana O aktör bu gece saat 8 sıralarında Seni bizim apartmandan çıkarken gördüğünü söylüyor Hayır, hayır yalan söylüyor Orada değildim İnşallah doğru söylüyorsundur Cemil. İnşallah bu gece bizim apartmandan çıkan sen değilsin. Ben. Benim ne istiyorsun he, Demek şu ünlü kulüpcü Kerim sensin Yaklaş yanıma bakalım Susun Kerim hariç hepiniz yere yatın çabuk Ne istiyorsun benden Adım Yılmaz Sunan'ın nişanlısıyım Sunan'ın mı ne istiyorsun peki Bütün bildiklerini bana anlatmanı istiyorum Bir şey bilmiyorum ben hem buradan gidersen senin için iyi olur. Konuş. Ah. Dişlerini tek tek sökerim konuşmazsan. Her şeyi anlat. Sunay'ı kim öldürdü? Telefonda konuşan o ihtiyar sesli adam kimdi? Ah. Dur. Dur. Telefonda seninle konuşan aktör oldu. Yaşlı adam sesini taklit eder zaten. Anlamıştım. Nişanlımı mı öldürdü? Sanmıyorum. Erol cinayet işleyemez. Katil o değil. Nereden biliyorsun? Çünkü o şu anda evinde. Öldürülmüş He? Öldürülmüş mü? Daha birkaç saat önce tiyatroda konuşmuştum onunla Biliyorum daha sonra da bana telefon açarak seninle konuştuğunu söyledi Adamlarımı gönderdiğinde öldürülmüştü Aldım haberini Katil herif onu da sen öldürdün Hayır. Nişanlımı öldürdüğün gibi aktörü de sen öldürdün Hayır ne nişanlını ne de aktörü ben öldürmedim Madem öyle katil kim? Söyle dur, dur. Açın kapıyı <Gülüyor> Polis çabuk olun Eğer açmazsanız kırmak zorunda kalacağım Allah kahretsin bu bizim komiser Metin'in sesi <gülüyor> Yakayı ele verdin arkadaş Polis seni ensüleyecek Benden kurtulacağını sanma Çerim Kimse kımıldamasın Yılmaz sen de mi buradasın Kaldır ellerini Metin Sana ateş etmek zorunda bırakma beni Delilik etme Yılmaz At o elindeki tabancayı metin. Hadi. Kurtulacağını sanma Yılmaz Nişanlından sonra tiyatrocu Erol da sen öldürdün Yetişmeseydin belki burada birini daha öldürecektin Anlamadım Demek kurtulup beni takip ettin he? Evet ama ne yazık ki aktörü öldürmene mani olamadım Aktörü ben öldürmedim Şüpheler Ben olsa... öldürmedim diyorum Öldürseydim öldürdüm derdim ha Bir hay için cinayet Burada ne işin var Kulüpçü Kerim'i konuşturmaya geldim Kerim nişanlımın arkadaşıymış. Eğer sona öldürülmeseydi bu gece Kerim'le birlikte kaçacaklardı. Öyle değil mi Kerim? Konuş. Konuşacak bir şey yok. Komiser biraz daha geç gelmiş olsaydın belki de Kerim'in ağzından gerçeği öğrenecektim. Ama gene de elinde sonunda Kerim'i konuşturacağım. Bırak da soruşturmayı polis yapsın Yılmaz. Gel adalete sığın sen de. Nasıl istersen Mehmet. Bana arabanın anahtarlarını ver. Kaçamazsın Yılmaz. Gel teslim ol. Olayı biz aydınlatırız. Hayır. Anahtarları ver. Al bakalım. Nereye kadar gidicini sanıyorsun? Orası benim iş Metin. Sabah olmadan yakalayacağım seni Yılmaz. O halde daha sabaha kadar vakit var komiser. Girin içeri efendim. Yalnız mısın İsmail kimse yok ya. Yalnızım efendim girin içeri. Pancurları kapa. Tamam. Pancurları kapattım. Aktör arkadaşın öldürüldü İsmail. Ne? Erol öldürüldü mü? Evet. Kulüpçü Kerim'in orada komiserle karşılaştım o söyledi. İşin kötüsü onu da benim öldürdüğümü sanıyor. Siz nasıl öldürürsünüz? Yardımına ihtiyacım var İsmail. Ne yapmamı istiyorsunuz Araba kullanmasını biliyor musun evet. Aşağıda komiserin arabası var Bir yere gideceğiz Arabayı sen kullanacaksın tamam mı Tamam. O halde gidelim vaktim sayılı Bir dakika müsaade edin bana İsmail ne yapacaksın o tabancayı İhtiyacımız olabilir Yanımda bulunmasında yarar var efendim Nereye gideceğiz Kulüpçü Kerim'in evine Kerim'in evine niye gidiyoruz? Orada ne bulabileceğiz? Bir anahtar. Küçücük bir kasa anahtarı. Yoksa nişanlınızın kiraladığı o kasanın anahtarını mı kastediyorsunuz? Evet İsmail. Şu ralbüyü kapat sinirlerimi bozuyor. İyi ama anahtarın Kerim'in evinde işi ne? Yoksa siz Kerim'i katil mi sanıyorsunuz? Evet İsmail. Ne yaparsın ki Kerim'in nişanlımla ilgisi vardı. Bu gece de beraberce kaçacaklardı Bilmediğim bir sebepten Kerim Sunay'ı öldürdü Ve kasanın anahtarını da aldı Olabilir O aktör ölmeseydi bu esrar perdesinin düğümünü çözecektim Ama katil benden önce davrandı Ve Erol'u öldürdü Şu ilerideki apartmanın önünde dur İsmail Üçüncü katta ışık var mı? Hayır efendim Zifiri karanlık her yer O halde arabadan çıkabilirim İşimiz şimdi başlıyor ben de geleyim efendim? Hayır sen burada arabanın başında dur. Peki efendim bana ihtiyacınız olursa seslenin hemen gelirim. Teşekkür ederim İsmail. Üzümün akıyla çıkmalıyım bu dolambaçlı yoldan. Nişanlımı ve Eroluk Kerim'in öldürdüğünden eminim. Eğer anahtarı bulursam paçayı kurtarırım. Aksi takdirde da sonum geldi demektir. Allah kahretsin burada da bir şey yok. Olduğun yerde dur Metin! Bebek buraya geleceğimi tahmin ediyordun. Evet seni burada bulacağımı biliyordum dostum. Niye? Çünkü o zaman zaman işlemeyen beynin yüzünden... Sen Kerim'i katil sanıyordun Değil mi Hayır Yılmaz dedim ya yanılıyorsun Katil Kerim değil Peki kim Ben Aradığın katil benim İsmail Sen misin o katil Yani nişanlımı Sen mi öldürdün Evet katil benim Yalnız nişanlını değil O aktörü de ben öldürdüm Kımıldama komiser tetiği çekerim Tabancanı ver Buradan bir yere gidemezsin Kımıldama dedim Birazdan buradan çıkıp gideceğim Senin katil olduğunu iki saatten beri biliyordum İsmail Yalan söylüyorsun Hayır kasanın anahtarının senin evinde bulduğumdan beri Katilin sen olduğunu biliyordum Anahtar Anahtarı buldunuz mu Evet anahtar bende Paraları da almadan bir yere gidemezsin Bunun için iki kişiyi öldürdün İyisi mi silahını ver de teslim ol Madem öyle anahtarı ver komiser Hayır. Gel aksilik etme de teslim ol. Kurtulamazsın. Hayır! Gelme üzerime. Gelme diyorum. Aa! Metin, Metin yaralandın mı? Tut onu yılmaz. Kaçırma herinden. Boşuna çırpınma İsmail Biliyorsun şurada da senden daha üstün. Kurtulamazsın elimden Bırak beni Yılmaz Bırak. Kasanın anahtarını al ve paralarına kavuş Bırak beni gideyim Al ah, kıvıldama Birazdan polis arabaları gelir Yılmaz Sakın elinden kaçırma onu Merak etme komiser O özgürlüğümün bedeli benim İşte böyle Yılmaz Erol ve İsmail birlikte çalışıyorlardı Erol şantajcıydı Her şeyi İsmail ile birlikte tezgahlıyorlardı Nişanlının paraları alıp Kerim'le kaçacağını anlayınca Onu öldürdü Ve cinayeti senin üzerine yıkmak istedi <gülüyor> Az kalsın yıkacaklardı da Peki İsmail Erol'u neden öldürdü? Sen elimden kurtulup kaçınca Erol'un konuşacağından korktu Nitekim Erol ağzından sana bazı şeyler kaçırmıştı da Daha fazla konuşmasını önlemek için de onu öldürdü Peki kulüpçü Kerim'i ne yaptım? <gülüyor> onu da kumarhane işletmek suçundan tutukladım <gülüyor> <gülüyor> Neyse Yaram nasıl Metin? Ben böyle yaralara alışıyorum Yılmaz Haklısın Savaş'tan neler çekmiştik değil mi? Oysa şimdi bir kalp yarası var ki ver Yılmaz Düşünme artık Haklısın Unutmaya çalışacağız Ama çok zor Çalışacaksın başka çaren yok Artık gitmek zorundayım Metin Nereye Bütün ölümlere kötülüklere rağmen hayat devam ediyor İşimin başına dönmeliyim Öğrencilerim beni bekliyor Antrenmanlar dersler Bunları çok ihmal ettik Güle güle hocam Hoşça komiser Cinayet emri adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Tayfun Türkili Yöneten Metin Çoban Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar İsmail Erhan Abir Yılmaz Metin Serezli Ses Zihni Göktay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 radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.